Gusül abdesti almadan yiyip içmek helal midir haram mıdır demişler hocam. Şimdi e, Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerif var. Diyelim ki bir insan e, gece işiyle beraber oldu veyahut da ihtilem oldu. Boy, yani ilk etapta mümkünse vakit varsa boy abdesti almalı sonra biçmeli içmeli. Evet. Ama e, boy abdesti almadan iyi içmek gerekiyorsa e, bir normal namaz için aldığımız abdest gibi bir abdest alıp iyi içebilir. Bir beis yok. Evet. Peki hocam. Teşekkür ederim. Yani az işleriflerde mi böyle yaptığı bildiriliyor. Ama öbür taraftan yani bir an önce almakta da acele yani etmemiz lazım Diyelim ki Ramazan ayındasınız. Gece ihtilam oldunuz. Bir uyandınız ki 10 Kimse dakika Çok az kalmış evet. Yani boy abdesti alsanız yiyecek içecek vakit kalmayacak. Hemen bir abdest alıp yer içersiniz. Ondan sonra boy abdesti alırsınız. Normal abdest. Evet. Peki.